Merhaba, su Hakkında hoş geldiniz. Ben Akkün İlhan. Ben Nuran Yüce. Son haftalarda nehirlerimizde yaşanan balık ölümleri haberleri e, oldu ve artarak devam ediyor. Hatta öyle ki bu haberler artık rutin olmaya başladı. Ulusal medyaya yansımamış yansımış ve pek çok e, sayıda e, vakada akarsulardaki büyüyen kirlilik yükünün belli sınırları aşınca e, su ekosistemlerini alt üst ettiğini görüyoruz. Hı. Haberler bunlarla ilgili aslında. Evet kirlilik pek çok nehirde baki ama yağışın azalmasıyla işte su seviyelerinin düşmesi bazı şirketlerin denetimlerinin az olduğu e, dönemlerde arıtma sistemlerinin masraflarını kısma adına e, kirli suları nehirlere bırakmaları maden ve taş ocakları baraj ve HES projeleri gibi faaliyetler e, kirliliği oluşturan e, etkenler arasında hızlıca sayılabilir. Ee, ve bunların sonrasında da işte sinyaller gelmeye başlıyor balık ölümleriyle birlikte aslında bu sinyaller bu nehirlerin e, tüm canlı yaşamı için insanlar da dahil olmak üzere evet. e, artık hayat değil e, hastalık bazı yerlerde de ölüm taşıdığına işaret ediyor. Evet. Yani şey de diyebiliriz balıkları zehirleyen şey bizi de zehirliyor. Yani bizim hayatımızda evet. karartıyor. O nedenle biz bu meseleyi gündemimize alalım dedik. Daha önceden bununla ilgili doğrudan bir program yapmamıştık. Baktığımız zaman şöyle dünyaya bir bakarsak dünyadaki nehirlerin yarısından fazlası kirlenmiş durumda. Yani son derece kirlenmiş durumda. Gelişmekte olan ülkelerde hastalıkların yüzde sekseninin kirli su kullanımdan kaynaklandığını biliyoruz. Daha geçtiğimiz haftalarda hatırlarsanız. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 60 bin kişi sudaki kirlilik yüzünden hastanelere taşındı. Aslında 100 bin kişi olduğu söyleniyor Hı -hı. ama 60 bini hastaneye gitmek zorunda kaldı. Ee, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre yılda 3.4 milyon insan kirli su kaynaklı hastalıklardan hayatını kaybediyor. Bu da çok büyük bir rakam. Evet şimdi e, bu yazın ortasından itibaren yani Haziran ayından itibaren basına Hı -hı. yansıyan... Balık ölümlerinin takibini yaptık evet. az önce de ifade etmeye çalıştık balık ölümleri demek aslında o nehirdeki e, kirliliğin boyutunun göstergesi hmm. E, vakalar tek tek yansıdığında bu vakaların münferit olduğu algısı oluşuyor Ama biz e, zamanımız el verdiğince hızlıca Hı. şimdi bunları aktarmaya çalışacağız Aslında münferit vakalardan bahsetmiyoruz Türkiye'nin nehirlerinin büyük oranda kirlendiğinin işaretidir bu balık ölümleri diye İlk olarak Mersin'den başlayalım Bu Hı. 20 Eylül tarihli bir haberdi Mersin'de on binlerce balık sahile vurdu diye. Evet. Tarsus ilçesinde Seyhan Nehri'nin denize buluştuğu noktada olan bir e, toplu balık ölümünden bahsediyoruz. Bu bir ay içerisinde 4 kez tekrarlanmış. Bu zaten yeterince e, hani bunun artık rutinleştiğini gösteriyor. İşin daha da kötüsü aslında son 4 aydır bu durum sık sık tekrarlanıyormuş. Bunun nedeni Adana'da bulunan bir atık su arıtma tesisinin aslında çalıştırılmamış olması. Vatandaşlar bu balık ölümleri sık sık yaşanınca tabii bunun nedenini araştırmak için kendi ceplerinden ödedikleri parayla resmi makamlarda tahliller yaptırmışlar. Düşünün aslında bunun belediyelerce hı hı. ve resmi kurumlarca yapılıyor olması lazım. Vatandaş cebinden para ödeyerek tahlil yaptırıyor ve bu tahlil sonuçlarında Adana'daki bu arıtma tesisinden arıtılmış, sözde arıtılmış suyu almışlar ve tahlil ettirdikleri zaman şunu görüyorlar. Bu suyun aslında bırakın içilmeyi, el bile değmeyecek kadar kirli olduğuna dair Raporlar bu insanların elinde var. Evet yani buradaki e... inanması güç... Ee, ama e, bu tür şeyler bu kapitalist sistemin içerisinde çok yaygın olarak gerçekleşen e, uygulamalar nedeni ise işte maliyetlerin her dönemde kısılmak istenmesi. E, arıtma tesisini çalıştırmanın maliyeti oradaki kullanılacak kimyasalların maliyetini azaltmak adına evet. e, nehre e, arıtılmadan suyun e, boşaltılmasından ortaya çıkmış bir balık ölümlerinden bahsediyoruz. Evet. ...benzeri bir olay da geçen sene hı hı. yine aynı dönem içerisinde Gediz Nehri'nde yaşanmıştı. Evet. Onda da toplu e, balık ölümleri olmuştu kirlilikten dolayı. Evet. Burada, ee, hı hı. Burada da daha önceden defalarca olmuş yine aynı şeyde olduğu gibi bir önceki örneğimizde. Defalarca oluyor toplu balık ölümleri. E, şimdi zaten var olan bir kirlilik var ama... 9 günlük bir bayram tatiline giriliyor. O sırada daha da artıyor. Bunun sebebi de zaten e, kanalizasyon sularının nehre boşaltıldığı yerlerde bir metre boyunca hatta e, bir metre boyundaki yayınlar bile oksijensizlikten telef olmuş. Burada bunun olmasının nedeni bayram tatiline fırsat bilmiş bazı işletmeler. Arıtmalarını çalıştırmamışlar. Çünkü zaten denetim yapılmamış bayram tatilinde. Evet. O da yine aynı noktaya geliyor. Yani masraflarını <gülüyor> kısmak için bunları yapıyorlar şirketler. 27 Ağustos'ta basına yansıyan e, Sivas'tan bu sefer bir haber var. Sivas'tan Doğan ve Karadeniz'e dökülen e, Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılmak şehrinin merkezi yakındaki bazı e, ba balık ölümlerinden, toplu balık ölümlerinden bahsediliyor bu haberde de. E, bunun nedeni ise kent girişinde çimento, su arıtma tesisi ve fabrikaların... Ee, ...atıklarından kaynaklı olduğu ifade ediliyor. Ee, orada da yine toplu balık ölümleri gerçekleşiyor. Evet, sanayi kirliliği söz konusu sanayi kirli. olmuş şekilde. Bir başka örnek, 23 Ağustos tarihli bir haber 2016 yine Bolu'da. Bolu'nun Mengen ilçesinde bulunan Gökçesu deresinde... ...yine bir yaşanan kirlilik nedeniyle toplu balık ölümleri oldu. Bu dere kirlilik nedeniyle hatta simsiyah olmuş. Kirlilik nedeniyle binlerce balık telef olmuş ve su yüzeyine çıkmış. Burada da e, şu sonuca varıyorlar. Balık ölümleri toplu ve belli bölgede yoğunlaştığı için bunun da kaçak avcılıkta kullanılan kireçle ilgili olduğu söyleniyor. Bunu, yani kirecin bundan sorumlu olduğu söyleniyor. Burada da bir kaçak avcılık meselesi ön plana çıkıyor bu vakada. Evet 9 Ağustos e, evet. Bartın Hı -hı. E, Burada da yine işte üç çayın birleşmesiyle oluşan Bartın Irmağı'nda yaz aylarında zaman zaman balık ölümleri görülüyor. Evsel ve katı atık sularıyla sanayi atık sularının yine Bartın Irmağı'na verildiği ki burada özel bir durum var. Bartın Belediyesi de dahil yani. sadece kuru, kuruca Çile evet, ve e, Amasra Belediyeleri hariç tüm belediyelerin atık sularının arıtılmadan e, ırmak ve yan kollarına verildiği söyleniyor. Evet. Ee, yani bu işte yetkilendirilmiş yani bunlar özel evet. işletime değil sonuçta kamusal birimler. Hı hı. Kamu faydasını gözete, gözeten birimler. Bu kamu faydası dediğimizde hani çevre sağlığı da bunun içerisine Giriyor. çevrenin korunması da bunun içerisine geliyor giriyor. Bu görevler yetkilendirilmiş sorumluluk verilmiş olan birimler dahi bu işi yapmadan e, suları arıtmadan neillere ırmaklara verdiği e, söyleniyor. E, doğal olarak e, atık suların etkisiyle kirlilik yükü artıyor. Irmakta e, kirlilik yükünün artması aşırı sıcaklar nedeniyle azalan su miktarı aynı zamanda kirliliği daha da arttırıcı bir etken Hı -hı. haline dönüşüyor. Sonrasında da suda oksijen miktarı azalıyor ve balık ölümleri gerçekleşiyor. Burada hemen Hı -hı. şeyi de hatırlatabiliriz. Kurbağalı derede de aynı şeyi görebiliyoruz evet, biz. Doğru. Tabii kurbağalı derede artık balık bile yok. 5 Temmuz 2016 tarihli Balıkesir'den bir haber var. Bu da 6 Eylül ilçesinde üzümcü çayında sazan, yayın, gibrin ve İsrail sazana gibi böyle değişik tür balık, binlerce balık öldü. Son 30 senedir her yıl aynı mevsimde benzer olaylar gerçekleşiyor. Artık 30 sene gerçekten çok uzun bir zaman dilimi. Burada organize sanayi bölgesinden ya da çay kenarında bulunan o işletmelerden suya zehirli atık bırakıldığı biliniyor. Her sene tekrarlanıyor bu olay. Balıkları kurtarmak için hatta e, sulama kanalından dereye temiz su akıtmışlar. E, hani bu bir çözüm değil aslında ama artık insanlar kendi çözümlerini üretmek zorunda kalmış. Senin dediğin gibi hani normalde belediyelerin, e, resmi kurumların bu e, denetimleri yapıyor olması lazım. Bunları baştan önlüyor olması lazım ama hep vatandaşa düşüyor iş maalesef. Evet yine Haziran ayında basına yansıyan Köprüçay zehirlendi haberi. Bu da yani bundan birkaç yıl öncesine kadar çok sayıda insanın ziyaret ettiği şey, Türkiye'nin en önemli rafting merkezi Köprüçay'daki Aha. balık ölümleriyle ilgiliydi bu haberde. Balık ölümlerinin gerçekleşmesinin ardından işte Köprüçay'da yüzmek, balık tutmak ve tutulan balıkları o bölgede tutulan balıkların tüketilmesi yasaklanıyor. Bunun nedeni ne diye bakıyorsunuz? Hı. Bunun nehri nedeni ise nehrin ana kaynağı üzerinden Isparta ve Antalya sınırlarında inşa edilen barajlar olarak Hı. ortaya çıkıyor. Kasımlar Barajı ve HES projeleri bölgedeki en kirletici unsurlar arasında Hı. gösterilebilir. Çünkü buradaki inşaatların yapımı sırasında nehre dökülen betonlar, inşaatta kullanılan patlayıcılar... Evet. Harfiyatın nehrin ekosistemine e, etkisi e, hepsini birden e, saymaya başladığımızda evet. bölgede ciddi bir tahribat söz konusu. Evet bir de şunu da hatırlatalım Nurhan aslında bu köprü çayın bir bölümü köprülü kanyon milli park içerisinde. Hı -hı. Yani normalde korunması gereken yeri hızla yok ediyorlar. Bir şey de söylemekte fayda var. Yetkililer hep HES'in kirli suyu kirletmediğinden bahsediyorlar. Hmm. Ama temiz, enerji yani Yeşil enerji. temiz enerji deniliyor. Yani temiz enerji deniliyor. Şunu atlamamak lazım. Burada kirletici unsur olarak saydığımız şeyler şunlara dayanıyor. Yani bu HES'lerin yapılması sırasında. işte çimento Ayşe kalıntısı aslında. ve... ...harfiyat atıklarının içerdiği kil ve diğer ağır metaller nedeniyle suyun kalitesinde ve su canlılarının yaşamında oldukça olumsuz etkileri yarattığını biliyoruz. Ayrıca kil ve benzeri inorganik kileticilerin güneş ışınlarıyla, ışınlarını engelleyerek fotosentez hızını düşürdüğünü... Ee, bu da bu ortamda yaşayan e, canlıların e, artık hani hayatlarının devam ettirememesine yol açtığını Hı -hı. biliyoruz bu yüzden kirletici etkisinden Hmm. ...diye bahsedebiliriz. Evet, bunu söylemek için. iyi oluyor. Çünkü hani hep temiz enerji olarak... ...lans ediliyor gerçekten. Bir de tabii şeyi de söyleyelim. Aslında suda çözünemeyen belli elementler... ...suyun içinde maalesef... ...dip yapıda birikime neden oluyor... ...ve bazı su canlılarının üzerine... ...adeta topraktan bir örtü. Toprakta da değil de, daha doğrusu o birikim... ...bir toprak gibi, ölü toprağı gibi... ...bu canlıların üzerine örtüyor. Bu da bir nehrin ekosistemini alt üst eden bir olay. Son bir örnek verelim. Evet. Türkiye kısmını kapatalım bir de ara verelim. Evet. Van Çatakçayı'nda kirlilik alarmı. Bu biraz daha erken bir tarihli bir haber. Şubat ayına ait. Dicle Nehri'ni besleyen önemli kollardan bir tanesi. Evet. Ee, burada da yine e, kirlilik alarmı veriliyor bilim e, insanları tarafından. E, yine buranın neden... E, ...kirlendiğine, kirletici unsurlarının ne olduğuna bakacak olursak... ...yine burada da atık suların ve çöplerin, e, kömür küllerinin, e, iş makinelerinin e, etkilerinden Hı. bahsedebiliriz. Aslında başından sonuna kadar mahvedilmiş Hı. bir e, nehirden bahsediyoruz. Evet. Yani... Dijel, nehrine de etkisi... Çok evet. olumsuz gerçekleşiyor. Evet çünkü Dicle Havzası'nın bir parçası. Burada olan her şey aslında Dicle nehrini de etkiliyor. Dicle'de olan olandakiler de burayı etkiliyor diyebiliriz. Burada bir de şey e, söz konusu dere ıslah çalışmaları çok yapılmış. Aslında ıslah deniliyor iyileştirme anlamına geliyor ama aslında oradaki habitatı o canların yaşam alanlarını altüst eden bir yer. Burada e, şöyle Heste. şeyler var yani evet HES'te tabii aynen. Öyle alanlar var ki o kadar ekosistem tahrip edilmiş ki bu alanlarda artık böyle balık popülasyonları yok. Evet yani denizlerdeki ölü zonlar gibi nehirin içerisinde de balıkların Hı -hı. hiç uğramadığı alanlar evet. oluşmuş durumda. Evet. Genel olarak HES'lere ilişkin bir şey daha ifade edelim. Evet. 2015 yılında toplam HES sayısında 39 adetlik artış Evet. Ee, oldu. Bunun 32'si barajlı HES'ler 7'si ise akarsu santralleri evet. ee, 2015 sonu itibariyle sistemdeki toplam HES sayısı da 564'e ulaştı 42 büyük akarsuya olan bir ülkede evet. çok fazla sayıda HES'ten bahseder olduk. Az evet. önce de bu HES'lerin yapım ...aşaması sırasında nasıl kirletici bir özelliğe sahip olduğunu da anlatmaya çalıştık. Evet, şimdi e, hep nehirlerden bahsettik. Nehirle ilgili bir şarkı dinleyeceğiz. John Butler'dan River Song... Evet su hakkında bu hafta Türkiye'den değişik olayları ele aldık. Hepsinde de nehir kirlenmeleri ve onların sonucunda yaşanan balık ölümleri. Balık ölümleri demek sadece bir türün yok olması demek değil. Aynı zamanda insanların da ölmesi, hastalanması anlamına geliyor. Biz önce Türkiye'den örneklerle başladık. Çünkü son günlerde, son haftalarda özellikle bu olaylar sıklaşmıştı. Ama bu sadece Türkiye'nin gündeminde değil tabii dünyada da nehirler kirleniyor. Balıklar ölüyor, insanlar zehirleniyor. Şimdi birazcık dünyadaki örneklere bakalım. Evet, hatta Hı. bu nehirlerin kirlenmesine ilişkin e, çok büyük ölçekte gerçekleşen e, facialar var. Evet. Yine Eylül ayında e, bir... ...haber gözümüze çarpmıştı. Rusya'nın Noralesk bölgesindeki... ...bir nehrin... nehrin e, ...suların tamamen hmm. kırmızı... ...akmasından e, bahsediyordu bu haber. E, neden... ...olduğuna ilişkin olarak... ...Rusya Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanlığı... ...ilk elden şöyle bir açıklama yapmıştı. O bölgedeki işte nikel... E, ...fabrikalarından... ...kaynaklı olabilir demişti. Ama hemen fabrikayı yetkilileri... ...hayır zinhar böyle bir şey... ...olamaz diye e, karşı... Açıklamada bulunmuşlardı ee, ama bölge e, nikel e, rezervleri açısından Hı -hı. E, kapasitesi çok evet, yani. evet çok zengin e, bir bölge ve dünyanın en büyük nikel üreticisi e, de aynı zamanda burada e, bir fabrikası bulunuyor evet. ve biliniyor ki daha önceki yıllarda da buna benzer vakalar oldu. Ve nedeni evet. de işte bu tür fabrikaların atıklarından kaynaklanıyordu. Evet, hatta fotoğrafı vardı. Gerçekten korkunç, kocaman bir nehir. Kıpkırmızı akıyor, kan kırmızısı. Tabii sadece Rusya'da değil, dünyanın pek çok yerinde yıllardır bu şeyler yaşanıyor. Sadece 2016 yılının Mayıs ayına kadar olan kısmını biz inceledik. Orada tabii yüzlerce vaka var. Yani dünyanın Hı -hı. çeşitli yerlerinden tabii hiç unutmamak lazım. Bunlar sadece... Uluslararası medyaya yansımış olanlar aslında Türkiye'den de vakalar hı hı. vardı o şeylerin arasında. Bu yüzlerce vaka arasında en fazla dikkat çeken ülkelerde Şili, Brezilya, Bolivya, Kolim, Kolombiya gibi gelişmekte olan ülkeler. Bunlarda da yine zehirlenmeye bağlı tonlarca balığın telef olduğu vakalar vardı. Özellikle de iklim değişikliğiyle birlikte biliyorsunuz yağışlar ekstremleşiyor. Gerek kuraklık oluyor bu gereksesel olarak aşır yağış şeklinde kendini gösteriyor. Bu olaylar gerçekleştikçe kirliğin etkileri de artıyor ve artmaya devam edecek ve nehirleri fosseptik ve zehir kanalına dönüşmüş bir dünyanın sadece balıkları değil insanları da ölecek. Hı hı. Evet. Yani tabii. başta söylediğimiz orakkamı tekrar evet, söyleyebiliriz. Her yıl 3.4 milyon 3.4 milyona yakın insan kirli suya bağlı hastalıklar yüzünden ölüyor. Evet. Ee, bir vaka var ki e, bu nehirlerin kirliliği meselesinde Hani bir kez daha hani gözümüzü dikmemiz gerekebilir süremiz varsa ona girmek ister ama sen. bopal Hemen Hı -hı. ismini ifade edelim. 1984 yılında Hindistan'da gerçekleşen bir yüzyılın çevre felaketlerinden biri olarak Hı -hı. ifade edilebilecek bir vaka ortaya çıkmıştı. Bir kaza olmuştu. Bilinçli aslında kaza da dememek lazım. Evet. Göz göre göre Aynen. binlerce insanın, on binlerce insanın ölümüne ve arkasından da... ...aslında kuşaklar boyunca insanların hastalanmasına yol açacak. Böcek e, ilaçların, ilaçı üreten hı hı. bir fabrikadaki... E, yine maliyeti kısmak için alarm sisteminin durdurulmasıyla şekillenen çalışan sayısının azaltılması. azaltılmasıyla Hı -hı. yani aslında tam da ekonomik e, krize e, işverenin verdiği yanıt bütün insani ve çevresel kaygıları tamamen ortadan kaldırması sonrası oluşan bir e, felaketti e, aslında böcek ilaçları yapan bir firma olduğundan bir fabrik olduğundan bahsettik bizzat suyla ilgili bir çevre felaketi değildi ama i̇lk yıllar etapta. içerisinde Hı -hı. evet ilk etapta öyle değildi ölümler e, zehirlenmeden Hı -hı. E, gerç, kaynaklanmıştı ilk eldeki ölümler ama Hı -hı. yıllar Hı -hı. içerisinde Hı -hı. toprak ve suyun e, bu zehirli Hı -hı. E, yani atıkları zehir evet, zaten her yere gelmiyor. daha geniş bir bölgeye nasıl e, yaymada işlevsel olduğunu da bu örnek bize gösteriyor. Greenpeace'in 99 yılında yaptığı bir araştırma. Kaza 84 yılında olmuştu. 99 yılında suyu, o bölgedeki suyu test ediyorlar. Ve ABD Çevre Koruma Ajansı'nın yani EPA'nın sınırlamalarından 682 kat daha yüksek karbon tetrakulörür seviyelerine rastlandığını... Bundan 10 e, yıl on sonra, sonra evet 2009 yılında yaptıkları yine bir aynı bölgeden aldıkları numuneler üzerine yaptıkları tahlilde ise bu oran yine epa sınırlarına göre 4880 kart üstünde olduğu tespit ediliyor. Evet, şimdi demek ki gittikçe zehrin etkisi de daha fazla alana yayılıyor, etkisi artıyor. Yani yapılan bir hatanın yıllar sonra bile, çeyrek asır sonra bile şeylerini görüyoruz, etkilerini görüyoruz. Bebekler sakat doğuyor falan bir de küçücük şunu anlatalım ondan sonra zaten son bir anonsumuz olacak. Şimdi bu gaz sızıntısının 40, 25. yıl dönümü anısına bizde bu Çernobil felaketini hatırlatan bir performansa bakanlardan bir tanesi Şey Hindistan'da Sudan, evet Hindistan'da oluyor bu. bu zehirlenmiş bölgedeki suyu içiyor ve diyor ki bakın hastalanmıyorum. Hiçbir şey yok. Hatta Hindistan'ın çevre bakanı da aynı şeyi yapmış. Yani bu yetkinlerin yetkinlerin de aynı, yetkinlerin benimsediği bir yöntem demek ki ama inanmıyoruz Aynen. diyelim. Evet. Ee, biz bundan sonraki programlarımızda daha sık dile getirmeye, daha detaylı anlatmaya başlayacağız. Su hakkı kampanyası olarak bir süreden beri bir uluslararası su mücadeleleri konferansı hazırlığı içerisindeyiz. Konferans programımız netleşti. En nihayetinde 12-13 Kasım tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. Dünyadan ve Türkiye'den su var korunması ve suyun e, adil kullanımını dert edinen aktivistlerle kampanyalarla bir araya geleceğiz. E, bunun ilk duyurusunu buradan yapmış olalım. E, dinleyicilerimiz de su hakkı web sitemizden daha detaylı bilgileri takip edebilirler. Ama biz de her programımızda Hı -hı. bunu, dile, bunu dile getireceğiz. Evet. Katılımcıların da katılacağını belli eden bir formumuz olacak. Yani katılacaklarını belli etmeleri gerekiyor bize. Evet. Şimdilik bu kadar diyelim. Su hakkının sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Evet. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Su hakkı